www.hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Hamile kalacağım. Üç komşu sabah kahvesi içmeyi alışkanlık haline getirir. Bir gün Ayşe'de, bir gün Zehra'da. Bugün Nurcan'dadır sıra. Yine az şekerli içiyoruz değil mi arkadaşlar diye sorar. Kahvelerini yudumlarken nasıl beğendiniz mi fincanda pişirmeyi yeni öğrendim. Sabah kadar uyuyamadım ağrıdan, üstelik ağrı kesici de aldım. Bugün sersem gibiyim, kahve iyi geldi doğrusu, ellerine sağlık çok güzel olmuş der Ayşe. Zehra ağrısının nedenini sorar. Fıtık var, özel doktora gittim ameliyat olmamı öneriyor, korkuyorum. Hastanedeki kalabalık, formaliteler, koşturmacadan da sıkılıyorum. Yok canım, artık eskisi gibi değil. Hem özel hastaneler de bakıyor. Eskiden neydi o kuyruklar der Nurcan. Zehra söze atılır. Kaynanam boğazının ağrıdığını hep söyler. Buzlu su içme, hastalanacaksın diye kaç kere uyardım. Kadın bir türlü laftan anlamıyor ama canının kıymetinde iyi biliyor. Biraz başı ağrısa ya da sesi kısılsa hemen doktora koşturuyor. Oğlu da anasının tam zıttı. 15 yıl önce ölümden döndü. Hastaneye zor yetiştirdik. "Ya evet, sen de uzun süre eşinin yanında hastanede kalmıştın değil mi?" diye sorar Ayşe. "Ha, neredeyse ben de hasta olacaktım. Yüksek tansiyonum o günlerden kalma." Hastane günlerinden fıkra gibi bir anı Zehra'nın gözünde birden canlanır. Dalıp gider. Eşe ağır bir hastalık geçirmiştir. O da refakatçi olarak yanındadır. Sabah çok erken uyanır, ateşini ölçer, temizler, kahvaltısını yaptırır. Kullandığı tansiyon hapı biter. Evden gidip gelme derdi yoktur. Nasıl olsa hastanededir. Doktorlar visite çıkmadan numara alarak ilacını yazdırmayı düşünür. Poliklinik girişine vardığında çok uzun sıra vardır. Hastalar kuyrukta beklemektedir, gecikmiştir. En arkaya kalır. Önünde orta yaşlı bir adam durmaktadır. Sıkıntısı her halinden bellidir. Uzun bir süre geçer, nihayet sıra adama gelir. Dahiliye bölümünü istiyorum der. Aldığı cevap dahiliye dolu. Kullandığım ilaçlar bitti de yalnız ilaç yazdıracağım. Dolu diye tekrarlar görevli. O zaman nöroloji olsun der. Yine dolu cevabını alır. Adam terler, mendiliyle alnını siler. Israrcıdır, ilaçlarını mutlaka yazdırmak ister. Kardiyoloji, dermatoloji, göğüs hastalıkları, aklına gelenleri sıralar. Hepsine aldığı cevap aynıdır, dolu. Sinirleri iyice gerilir. Yüzü sapsarıdır, zaten hastadır. Görevli birden kadın hastalıkları ve doğum boşlar. Adam şaşkındır, hayret dolu bakışlarla. İyi, şimdi eve gidiyorum. Hamile kalıp döneceğim. O zaman sıra numaramı senden alırım diyerek öfkesini belirtir. Birbirlerine donup bakışlarla bakarlar. Aslında görevli adama yardım etmek ister ama erkeklerin muayene olamayacağı bölüm ağzından çıkmıştır bir kere. Adam öfkesi burnunda Hamile kalmaya gidiyorum, hamile kalmaya gidiyorum diye söylenerek oradan ayrılır. Bu olaya ağlar mısın, güler misin diye düşünür. Ayşe ile konuşmasına kaldığı yerden devam eder. Boşuna dememişler korkunun ecele faydası yoktur diye. Başına bir şey gelmeden doktorun söylediklerini yap. Şimdi hastaneler eskiye göre farklı. Ameliyattan korkuyorum diyorsun ama hocamı örnek al. Nurcan meraklanarak lafa karışır, Hocanın sağlığı nasıl diye sorar, Sehra turp gibi maşallah diye cevap verir, Ayşe konuşmalardan sıkılır, Nurcan çok güzel fal bakıyor, dedikleri de çıkıyor ayol diyerek konuyu değiştirmek ister, Telve'yi iyice çalkalayarak ne varsa halim o çıksın falim der, fincanı kapatır.